Ekonomi, Ekoloji Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan ve Mahir Ilgaz. 94.9 Açık Radyo'da bir ekonomi ekoloji programında daha beraberiz. Bir süredir yayına katılamamıştım. Mahir ve Pelin götürüyordu. Üniversitenin semestr tatiline girmesiyle ben de bayrağı devraldım. Bugün değişik bir konumuz var. Ekonomi ekolojiye biraz kesişiyor bir noktada. Bir kongreden bahsedeceğiz. Biz öğrenci kongresinden bahsedeceğiz. Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünün ev sahipliğini yapacağı 11. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencisi. Konumuzla şu şekilde alakalı e, dört başlığı var kongrenin öğrenci sunumları yapılacağı. Bir tanesi siyaset bilimi, bir tanesi yönetim bilimi, uluslararası ilişkiler ve bizleriyle ilgilendiren tarafı da kentleşme ve çevre sorunları. Öncelikle biz kongreyi, e, bir da var ayrıca kendisini anons edeyim. E, YTP Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde dördüncü sınıf öğrencisi Gökhan Ersoy. Hoş geldiniz. Merhaba, Gökhan. hoş bulduk. E, kendisiyle daha önce... E, ki kongrelere katılmış olması sebebiyle Gökhan'ı burada ağırlamak istedik. Hem de bu kongrenin, e, Nisan ayında düzenleyeceğimiz kongrenin hazırlıklarını kendisiyle beraber konuşacağız. Kısaca ben bir bu kongrenin ne zaman başladığını ve ne, bu noktaya nasıl geldiğinden bahsedeyim. Bu yıl 11.sü düzenleniyor. İlki yanlış hatırlamıyorsam OTTÜ'de düzenlenmiş. Ve ee, İstanbul'da ilk defa gerçek. İkinci, İkinci defa. defa. mı? İlk... Daha önce İstanbul Üniversitesi'ye sahipliği yapmış. İstanbul Üniversitesi. İlk defa bir vakıf üniversitesi belki de sahipleri. Orada da yine ikinci sırada. İstanbul'da, yani İstanbul'da ilk vakıf üniversitesi diyelim. <gülüyor> evet, 24-25-26 Nisan'da düzenlenecek yaklaşık 30 üniversiteden 150 katılımcı bekliyoruz bu kongreye. Çok geniş dört başlıkta bildiriler olacak. Öğrenciler kongre çerçevesinde bildirilerini sunacaklar. Uluslararası siyaset bilimi, yönetim bilimi, kentleşme ve çevre sorunları, uluslararası iskiler söylediğim gibi... Ee, tabii sadece bu bir bildiri sunmak değil de biz artık bir, bunu bir platform olmasını e, hedefliyoruz en baştan beri. Öğrencilerle akademisyenlerin buluştuğu, uygulayıcıların buluştuğu, yerel yöneticilerin buluştuğu, mülkiyamelerin buluştuğu, e, işte bir insanların rol modellerini gördüğü, Gelecekteki meslek seçimlerinde yardımcı olabilecek e, alanların tartışıldığı, dünyanın nereye gittiği, işte Türkiye'nin nereye gittiğini tartışıldı, işte Arap Baharı'ndan e, Gezi Parkı'na, kentleşme sorunlarından, e, uluslararası ilişkileri, AB ile e, Türkiye ilişkilerinden, e, yönetim bilinenine kadar çok farklı alanlarda e, öğrenciler gelip sunumlarını yapacaklar üç gün boyunca. Şimdi istersen Gökhan biraz önceye dönelim. E, Tabii. Bölüm olarak bunu nasıl aday oldu, senin katıldığın, Afyon'daki miydi kongre? Evet. Hangi yıl katıldın, nasıl? Bize biraz ortamı anlatırsan, belki e, bizi dinleyen e, öğrenciler de, çünkü bunu... Biraz da zamanlama manidar diyeceğim şey. <gülüyor> Çünkü 15 Ocak'ta e, bildiri özetlerinin son gönderim tarihi var. Bugün ayın kaçı? 9'u. 6 e, gün sonra belki biraz daha uzatırız tarihi ama... Yıl 15 gün içinde belki bu kongreye bildiri sunmak isteyenler... ...katılmak isteyenler, izleyici olarak gelmek isteyenler... E, ...daha sonra web sitesinden ayrıntıları da veririz. E, bir öncesinden başlayalım. Senin izlenimlerini alalım. Sonra hazırlıklara geçeriz. Hı, tabii ee, öncelikle Yetepe nasıl dahil oldu ondan bahsedelim. İlk nasıl duyduk? Ee, kulaktan kulağlı oldu açıkçası. Bizim Mert arkadaşımıza ODTÜ'den e, arkadaşları söylemiş. Böyle bir konsept var. Neden size dahil olmak istemiyorsunuz diye. Daha sonra Mert'e linki bölümümüzün Facebook sayfasında paylaştıktan sonra... E, ...ben ve bir iki arkadaşım da sunum, sunum göndermeyi düşündük. İlk başta aday olmak gibi bir niyetimiz yoktu. Sadece sunum gönderip... Peki bunu topluluklar üzerinden mi yapıyorsunuz? Yoksa bölüm, yani öğrenci kongresi e, konseptini... Ev sahipliği, Ev sahipliği konusunda e, aslında bu konuda bir ilk getirdik diyebiliriz. E, da, daha önceki organizasyonlarda öğrenci kulüpleri arasında gerçekleştiriyor bu aday süreçleri. Sizin bir kulübünüz yok. Evet ne yazık ki. Yok. Kurumsal bir adımız olmadığı için bu da en büyük sıkıntılarımızdan biriydi. O dönemde iki sıkıntımız vardı adaylık sürecinde. Birisi kurumsal bir kimliğimizin olmaması. İkincisi de o dönemki meşhur Yüce Divan vakaları. Bol bol karşılaştık bununla da. Belki siz de biliyorsunuzdur. Nasıldır? E, Bilmiyorum. Kenan sunduğu yarışma programında üniversitemizde öğrencilerinden katıldığı, ha, tamam, bir Tamam, tamam, tamam, tamam. O bayağı konuşuldu, medyada da yer aldı. Evet. E, nitekim bunu da ilk daha Afyon'a gara iner inmez karşılaştık. E, arkadaşlardan biriyle konuşma arasında konuşurken kendileri izleyici olarak katılmıştı. Biz gayet masumanece neden sunumla katılmayı düşünmüyorsunuz diye sorduğumuzda ee, i̇şte parlamentonun diğer adının meclis olduğunu bilmek kadar kolay izleyici olmak gibi bir tepkiyle oh, karşılaştık. Kötü olmuş. Ee, İmajınız <gülüyor> açısından. <gülüyor> ya biliyorduk bununla karşılaşacağımızı. Ona göre hazırlığımızı yapmıştık. Ee, aslında lobby çalışmaları faaliyetlerine de biraz geç başladık. Biz fark ettik ki oraya gittiğimizde bir önceki yani yıldan bahsettik. Yani, evet, yıl, bir lobby faaliyeti mi oluyor? Hangi üniversitenin evet, hangi ee, Paneller konusunda. düzenleniyor, oturumlar düzenleniyor, Otur oturumlar arasında kokteyller oluyor. Ee, ...oturumlar sonucunda zaten bu güruh genellikle aynı yerde ikamet ettiği için... ...üç günlük süreç boyunca akşamları bol bol o geceler uğruyor. Sabahlar olmak ve <gülüyor> E orada bunun lobby çalışmasını yapıyorsun. Evet. Peki kongrenin e, sunumları ve şey nasıl başvurdun, nasıl kabul edildin, neler yaptın? Bir örnek anlatabilir misin bunları? Ee, o sıralar açıkçası ilk gördüğümde hadi ben de başvurayım diye bir niyetim yoktu... Ee, Kamu yönetiminin giriş derslerinden birini alıyorduk o sırada. İşte Mesur, Kaçıncı sınıftın o zaman? İkinci sınıftım. İkinci sınıftım. <gülüyor> New Public Management işte kamu yönetimi istetmeciliği getirdiği seffaflık. Seffaflık sürecinde ülkemizde nasıl uygulamaları var? Bilgi edinme hakkı. Ben de o sıralar bilgi edinme hakkında biraz fazla obsesif bir takıntı vardı. <gülüyor> e, Maliye Bakanlığından e, tutun da İstanbul Vergi Dairesi'ne kadar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kadar bir yıl önce... ...2010'daki İstanbul Kültür Başkenti Azansı ile ilgili pek çok dilekçe yollamıştım. Ee, o Hı. sırada e, şu meşhur vergi konusunda... Ulusal medyada pek yankı bulmadı. 2010 yılı evet. İstanbul Kültür Başkenti olduğu yıl. <gülüyor> 2010 yani... senesinde e, ajans faaliyetlerine başlamıştı. 11'in Haziran <gülüyor> ayında sanırım faaliyetlerini bitirdi anı hatırlamıyorsam. Ama faaliyetlerini bitirmesine rağmen e, vergileri toplamaya devam ediyordu. <gülüyor> Bu da seni bir sunum yapmaya <gülüyor> et, et, etken bir güç oldu. <gülüyor> Bütün şartlar olgunlaştı artık bir sunum yapmak için. <gülüyor> Peki oradaki ortam nasıl arkadaşlarınızla paylaşımlarınız, tartışmaların seviyesi... E, Bölümün ev sahipliği veya önceden yaptığınız açılış konuşmaları, keynote speaker'lar ya da şey nasıldı? Ortam ve organizasyon nasıldı? Yani daha önce de dediğim için bir vakıf üniversitesi kimliği, iki yüze divandan dolayı bize olan baskı hmm. pek iyi değildi başta. Peki Starga. Afyon Karahisar'ın e, ev sahipliği nasıldı diyelim? E, o Okan'da bir şey diyemeyeceğim. ama e, gayet sıcakkanlılardı. Neyse ki o iki konuda onlar herhangi bir tutum sergilemedi. <gülüyor> e, onun dışında e, biz ne yaptık? E, sunumlar etrafında artık yavaş yavaş kaynaşmamız gerekiyordu. İlk günün etrafında tanıştık. Bu şeyleri açmamızdaki en büyük etmenlerden biri. Biz sunumlarla katılan 2012'de en çok sunum gönderen üniversitelerden biriydik. 3 adet sunumumuz vardı 4 bildirim sahibiyle. Açıkçası bu vakıf üniversitesinde de bir şeylerin yapıldığına dair bir algıyı bu yöne doğru kaydırdı artık. Yani Hı. orada da hani nasıl desem parayı veren düdüğü çalar muhabbetinin olmadığı biraz anlaşılmaya başlandı. Zaten bu da ibrenin bize doğru kaymasından, kaymasına en büyük etkenlerden biriydi. Hatta o kadar bir rüzgar arkamıza aldı ki kazanabileceğimize dair ilk yıl umutlarımız olmaya başlamıştı. Bu ilk yıl için ama ilk evet. yıl alamadınız. Evet ne yazık ki ilk yıl alamadık. Orada da şundan bahsetmek gerek. Karşımızda hırslı bir Mersin Üniversitesi um. ekibi vardı. 5 kez aday olmuşlardı. Bu bizim için hem iyiydi. Bu zamana kadar seçilmemeleri için herhalde bir, elbet bir sebep vardır diye düşünmüştük. <gülüyor> yani 2013'te ev sahipliği yaptılar ama en sonunda. Evet e, ne yani. yazık ki sandıktan Mersin çıktı. Peki oylama mı oluyor kimin ev <gülüyor> yapacağına dair? E, dediğim gibi öğrenci kulüpleri oluyor. Her üniversitenin öğrenci kulübü temsil ediyor. Ve her üniversitenin bir oy hakkı oluyor. Üçüncü gün sonunda e, sabah 9-10 gibi açılış konuşmaları oluyor yine seçimle ilgili. Herkes, Herkes kendi adaylığını adayların ilan ayırıyor. ediyor, propagandalarını, Kaç projelerini. E, Afyon'da biz ilk adaylığımızı koyduğumuzda 5 ya da 6 üniversite vardı. Ama dediğim gibi Mersin'in 5 yıllık lobi çalışmaları e, öylesine etkili hmm. oldu ki süpürüp götürdü ilk yılda Afyon'u. Yani 5 üniversite sadece adlarıyla kalmak zorunda <gülüyor> kaldı. Peki zorluklar neydi orada arkadaşlar? Çünkü kongre deyince daha akademik çalışmaları düşününce. Ee, lisans seviyesinde değil de, lisans üstü seviyelerde bu hep düşünülür. Ee, yüksek lisans <gülüyor> bir doktora da. Ama benim gözlemlediğim son yıllarda farklı kategorilerde öğrenci kongreleri de artıyor. İşte siyaset, bilim, kamyonetim, öğrenci kongresi gibi. Çevre sorunlarının öğrenci yaklaşımları kongresi gibi. O da yanlış hatırlamıyorsam bu sene 13 veya 14'sünü düzenlenecek. Ee, işte biyoloji ve çevre, ekoloji öğrencileri kendi kongrelerini yapıyorlar. İşte uluslararası gibi öğrencileri kendi kongrelerini yapmaya çalışıyorlar. Ee, burada kazandığın deneyim nasıl oldu? Yani sunum yaptıktan sonra ve okula geri döndükten sonra... Bir şeyler değişti mi kafanda veya gitmek istediğin, çizmek istediğin yolla ilgili veya çalışmak istediğin, hayatta olmak istediğin yerle ilgili sana bir kattığı bir şey oldu mu? Oldu diyebilirim. Söyle ee, oldu nasıl oldu? Ee, konumun temasında yönetişim kavramı vardı. Evet. Ee, yönetişim de tüm... kamu yönetimi yazında yeni kavramlardan biri. Özellikle Avrupa Birliği sürecinde e, süpranasyonel kurumların ön plana çıktı. Artık ulus devlet kavramının... E, ...miladını doldurduğu... ...kimliğini bitirdiği dönem dönemlerini tartışıldığı bir noktada... ...önemli bir kavram... E, ...o dönemde açıkçası artık nasıl devam edebilirim... ...yüksek lisans konusunda yönetişim üzerine yapmayı düşünüyordum... Bir ait, ...konuya ait bir aidiyet duygusu oluşmama sebep oldu... ...biraz daha sahip çıktım bu yani konuya... ...yani oradaki hazırlığı sana e, bir şey verdi... Evet. ...bir ivme kazandırdı... E, ...şimdi dilerseniz kısa bir ara verelim... ...ondan sonra hem bu seneki kongrenin hazırlıklarına bahsedelim... Hem de kentleşme ve çevre sorunlarında hangi başlıklarda bildiriler özetler bekliyoruz Nisan ayı için 15 Ocak son tarih söylemiştik ama biraz daha uzatılacak yanlış söylemiyorsam biraz daha kentleşme ve çevre sorunlarında hangi başlıklar konuşulacak tartışılacak onu ikinci yarıda konuşmaya devam edelim. Where have all the flowers gone? Long time passing Where have all the flowers gone? Long time ago Where have all the flowers gone? Girls have picked them every one B.C. Gırdan dinledik. Where have all the flowers gone? 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ekonomi Ekoloji Programı'nda bir kongre konuşuyoruz. Öğrenci Kongresi'ni tam açılımıyla söylersek 11. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi. 24-25-26 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu programın yapmamızın nedeni de 15 Ocağı'nın bildiri göndermek isteyen öğrenciler için Kamu yönetimi öğrencileri için, siyaset bilimi öğrencileri, uluslararası ilişkiler öğrencileri, ee, bazı alanlarda hukuk öğrencileri, lisans veya lisansüstü öğrenciler e, bu kongreye e, sunumlarıyla katılabilirler. Başlıkları tekrar hatırlatmam, e, sanırım uygun olacaktır. Siyaset bilimi, yönetim bilimi, e, uluslararası ilişkiler ve A.B. konuları ve e, bizim özellikle bugün üzerinde durmak istediğimiz kentleşme ve çevre sorunları. E, Tabi bu programda Açık Radyoda ve birçok artık sosyal medya veya ana akım medyada çevre konuları daha çok sıkça tartışılır oldu hem bilimsel anlamda hem siyasi anlamda hem ekonomik anlamda biz de bunu programımız dahilinde gücümüz yettiğince yer vermeye çalışıyoruz. Bu sürecin aktörlerine, problemlerine, polemiklerine veya sıkıntılarına, avantajlarını dezavantajlarını ele almaya çalışıyoruz. Bu kongrede de kentleşme ve çevre sonunu altında çok geniş tuttuk başlıkları. Gelebilecek e, oldukça fazla katılım olsun ki e, aralarından en etkinleri, en iyilerini seçebilirim diye. Birkaç başlığı söylemekte e, fayda görüyorum. E, tabii kentleşme analizi, Türkiye'de kentleşme analiziyle başlamak e, en doğalıydı. bir kentler nasıl yaratılır? Kent hakkı ve kent hareketleri, Gezi Parkı'nda sıkça e, konuştuğumuz kentlerin... E, hakkının neler olduğu ve kent hareketlerinin e, artık giderek günümüzde başka hareketlerin yeri, yerini aldığı veya onlarla birlikte e, mücadeleye başladığı veya devam ettiğini söylemek mümkün. Bunu sıkça tartışlıyoruz. Hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerde artık kentlerde e, kendi hareketlerini yaratmış ve sürdürmüş durumdalar. Kentsel dönüşüm yine çokça sıkça tartıştığımız yolsuzluk boyutuyla yerinden edilme boyutuyla barınma hakkı boyutuyla kentsel dönüşüm de e, Kongre'de e, sunum beklediğimiz alanlardan biri. Iklim değişikliği ve kentler. E, yine bunu mühendis açısından değil de siyasi, sosyal ve ekonomik boyutlar açısından incelemek olan, incelemek isteyen öğrenciler varsa bu alanları bildiri bekliyoruz. E, belediyelerin e, yeşil belediylilik veya ekolojik belediylilik ad, olarak adlandırdığımız e, kamusal hizmetlerinde. Neler var, ne noktadayız? Türkiye dünyada ne noktada? Nereye gelebilir? Potansiyeli nedir? Bununla ilgili e, konular e, yer alacak bekliyoruz. AB çevre politikası, Türkiye'nin AB çevre politikasına uyumu, e, uluslararası çevre sözleşmeleri, Türkiye'nin uluslararası çevre sözleşmelerinde veya çevre rejimlerindeki e, yeri, sorunları, problemleri veya kapasitesi nedir? Özellikle iklimle iklim uzaklığı ile ilgili bunu sıkça tartışıyoruz programımızda dahilinde. E, çevreci örgütler, nükleer enerji tartışmaları. İşte kentler ve enerji, sürdürülebilir ulaşım, çevre planlamaları, AB çevre politikası gibi alanlarda öğrencilerden, Türkiye'deki bütün lisans ve yüksek lisans öğrencilerine tabii ilgisi olan AB ilişkileri dedik, siyaset bilimi dedik, kamu yönetimi dedik. Belli alanlarda da hukuk öğrencileri 15 Ucağa kadar bildiğini gönderebilirler. Bir de açılış konuşması planlıyoruz ilk gün 24 Nisan'da. Profesör Doktor Ruşen Şenkeleş Ankara Üniversitesi'nden değerli hocamız, kentleşme ve çevre konularında uzman bir duayen kendisi bizimle beraber olacak. Genel yönetimler ve yönetim konusunda özellikle bir açılış konuşmasını başlatarak belki de kongrenin boyutlarını ivme kazandıracak, tartışmaları ivme kazandıracak. Dilersen Gökhan biz hazırlıklara ne yapıyoruz? Son birkaç ayda ne yaptık? Biraz bunlardan bahsedelim. Arka planda mutfakta neler var? Öğrenciler neler yapıyor arkadaşları ağırlamak ve kongreyi hazırlamak için? Ee, ön konsepte öğrenci kongresi olduğu için organizasyonda da ağırlıklı olarak öğrenciler e, görev almakta. Belirli noktalarda hocalarımızın danışmanlıklarını alıyoruz. Tabii ki de fikirlerini e, başvuruyoruz. Ya, yazın ilk toplantılarımıza başladık. Öncelikle ilgili gerekli komiteleri kurduk. Sosyal medyadan iletişime, e, ulaşımdan e, planlamaya, teknik desteğe kadar. E, sosyal medya hesaplarımızı astık. Ee, ...bölümümüzün Twitter hesabından... ...gerekli duyuruları yaptık, 7 kamu Ayrıca Kongre için ayrı bir... ...Facebook hesabı açtık. Facebook sayfasından ilgili sorularınızı... E, ...arkadaşlar burada paylaşıyorlar, cevap buluyorlar. Ee, bunun dışında... Bu ...son 2-3 haftada bir tanıtım filmi... ...hazırladık Kongre ile ilgili. Ee, önümüzdeki hafta içinde de... ...sanırım sitemizde yayına girecek... ...ufak bir iki rütüşler kaldı üzerinde. Ee, yine... E, filmin yapı, yapım sürecinde de öğrenciler rol aldı. Gerek senaryosu olsun, e, gerek e, rol olan arkadaşlar. Pek çoğu, hatta hemen hemen hepsinin ilk deneyimiydi. Biraz amatörce oldu ama ortaya eğlenceli bir şey çıktı. E, Herkese benim çok eğlenecek izlediği zaman. Peki web sitesinde geri gelmişken unutmadan verelim. E, biraz uzun. Evet, e, bir <gülüyor> deneyelim. Tamam. Ulusal sbyk Tepe edu.tr ya da Google'dan Ulusal e, Siyaset Bilimi ve Ko Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi yazarsanız herhalde çıkacaktır e, Yeditepe Kamu Twitter adresinden de e, gelişimleri izleyebiliriz olmadığı bir üçüncü seçenekte Yeditepe Üniversitesi'nin sitesinden lisans kamu yönetimi bölümünden etkinlikler sayfasından da linke ulaşabilirler evet bir de tarihler tabi çok önemli biz hep sürekli e, bildiri özetki önerilerin tarihini söyledik ama 15 Ocak'ta değil mi şey bir hafta daha ee, uzatılacak. Abstrakların özetleri için 15 Ocak ama 22 Ocak'a uzama ihtimali var. Gerekli duyuruyu site üzerinden yapacağız. Evet. 1 Şubat'ta bildiri özetlerinin duyurulması yani hangi bildirilerin geldiğini duyurulması. Ondan sonra Nisan başında herhalde tam program açıklanır. Evet, 1 Mart'ta tam metin gönderimlerinin tebliğ eden arkadaşların listesi açıklanacak. Hmm. Tamam, şimdi 15 Ocak, 22 Ocak gibi özetler gönderilecek. Herkes evet. 300 kelimelik kısa bir özetini konusunun bildirinin özetini yap yapacak. Ee, 1 Şubat'ta bunlar kabul edilen özetlere öğrencilere Diyoruz, duyurusu yapıyoruz. gidilecek. Ee, makalenin tam metnini, bildirilerin tam metnlerini 1 Nisan, pardon, 1, 1 Mart, Mart'ta, 1 Mart'ta evet, gönderecekler. Tarihi. 1 Nisan'a program açıklıyoruz. Ee, 24, 25 Nisan 24-25-26 Nisan'da da e, kongrenin <gülüyor> artık şeyine geçiliyor. Peki e, komitelerden bahsettik, öğrencilerden bahsettik. E, nasıl bir şey var, nasıl bir duygu var? E, gidenler veya gitmeyenler e, aynı şekilde bu işe motive mi, heyecanlı mı? E, açıkçası yeni katılan arkadaşların e, motivasyonu daha yüksek bize nazaran. Öyle mi? E, belki de bizim artık 2 senelik bir süreçten sonra arkadaşlar... Son sınıf öğrencisisin belki de şey Tabii var Biraz mi? daha endiselerimiz... Uğrası alanlarımız başka yönlere kayıyor. Pek fazla vakit ayıramıyoruz. Yani mezun ama. olacaksınız. Evet. Mezun olduktan sonra ne yapacaksınız? Bunları tartışıyorsunuz. Evet. E, bu konuda işte alt sınıflardan arkadaşlarımız e, devreye giriyor. Boztuklarımızı onlar kapatıyor. E, onun dışında programla ilgili son bir detaydan bahsetmemiz Tabii. gerekiyor. E, Afyon'da üçüncü günün sonunda setimlerden sonra artık her şey bittikten sonra bir üç gün sitesini atmak için bir gezi düzenlemişlerdi. E, Firik Vadisi'ne... Bir rehber tarafından Frik Vadisi dolaştırılmıştı. Cem Yılmaz'ın Gora filmlerine çekim setinde kullandığı mekan. Hmm. Biz de üç günün sonunda Boğaz turu yapmayı planlıyoruz. İstanbul'a özgü bir evet. gezi planlıyorsunuz. İstanbul deyince akla ilk gelen nesnelerden temalardan birisi Boğaz. Ve e, oradaki atmosfer. Yani katılanlara bir İstanbul turu attırmayı düşünüyorsunuz. Evet şimdiden onu da haberini verelim. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan. Gökhan Ersoy, Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinden, dördüncü sınıf öğrencilerinden kendisiyle 11. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi'ni konuştuk. Dileriz bu çağrılar yerine ulaşmıştır. Bizi dinleyen öğrenciler, lisans veya lisansüstü öğrencileri vardır. Kongreye özellikle kenteşme çevre sorunlarında biraz şey de yapalım. Pozitif ayrımcılık da yapalım. Ben ee, daha çok medya ordu ve din siyaset bastıklarından bu dönem olduğunu düşünüyorum. Favorit <gülüyor> <Evet, yani tabii gülüyor> topikler. Evet bu e, güncel tartışmalara da e, değinebilir bildirler. Ama kentleşme ve çevre sorunlarında bildiri gönderenlere pozitif ayrımcılık yapacağımızı buradan duyuralım. E, 94.9 açık radyodayız. E, ekonomi ekoloji programının sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Économie écologique